nakil Kürsüsü Kur'an Kur ve, ve sünnetten hayata stunning. nakil, kursusu. nakil kursusu. Kursusu. İnna al-hamdulillah, n-ahmduhu ve n-isteginhu ve billahi min shurur anfusina ve min syyaat a'malina. Men yehdhi Allah, falamuzdillah ve men yudlil falahadillah. Ve aşhed a-llah iallah illa Allahu ahdhu, la anna abduhu billahi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 Değerli Müslümanlar, hatırlarsanız geçen haftaki hutbemizde nafilelere karşı olan gevşekliğimizden bahsetmiştik ve genel anlamda, mutlak anlamda nafilelerin faziletinden bahsetmiştik. İnşallah bu hutbede ise Müslümanlar, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bir özür olmadan terk etmediği, devamlı yaptığı, nadiren terk ettiği ancak bir selefi camianın genelinin, kendisinde gevşeklik gösterdiği, bunlardan kimisinin devamlı yapmayıp bazen yaptığı, kimisinin nadiren yaptığı ve genelde terk ettiği bir nafile çeşidinden inşallah bahsetmek istiyorum ki o da nedir? Farza bağlı olan, farza tabi olan sünnet namazlar, nafile namazlardır. Tabii ki farza bağlı olan sünnet namazlardan kimisi vardır ki inşallah birazdan bahsedeceğiz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bazen yapıp bazen yapmamış olduğu namazlar, İnşallah bundan zaten bahsedeceğiz. Nafile namazlar, nafile oruçlar, zikirler ve Kur'an okuma nafileler arasında biliyorsunuz bizlerin en çok amele dökmüş olduğumuz nafileler hangisidir? Bu nafilelerdir. Yani şöyle nafile namazları, nafile oruçları, Kur'an okuma, zikir yapma nafilelerini şöyle bir araya getirdiğimiz zaman şöyle hayatımıza bir baktığımız zaman en fazla işlemiş olduğumuz bunlar arasında hangi nafile ibadetlerdir? Bildiğiniz gibi farza bağlı olan bu sünnet namazlardır, bu nafile namazlardır. İşte bundan dolayı en çok amele dökmüş olduğumuz nafileler arasında en çok amele dökmüş olduğumuz sünnet namazları bu olduğu için evvela diğer nafilelerden önce bunlar gevşekliğimizi gidermek tabii ki daha münasiptir, daha doğrudur, daha kolaydır hem de yani. Çünkü sonuçta genelde yapmış olduğumuz ibadetler bu olduğu için bundan bahsetmek diğer nafilelerden evvela daha münasiptir, daha kolaydır. İnşallah Müslümanlar bizler de bu ibadetlere daha fazla önem göstermek için bu nafile namazlardan inşallah bahsedeceğiz. Bunların faziletinden bahsedeceğiz ve bunları kılmayanın durumundan bahsedeceğiz. Ve bu namazlarla ilgili inşallah yeri gelmişken de bazı meselelere değineceğiz. Değerli Müslümanlar farza bağlı namazlar iki kısmı ayrılıyor. Farza tabi olan farza bağlı olan namazlar iki kısmı ayrılır. Bir müekked sünnetler var bir de müekket olan bu namazlardan sünnetler var. Müekke sünnetten kasıt nedir? Nebi Vesselam bir vesselam'ın bir özürü olmadan asla terk etmediği, Peygamber Efendimiz Hazretimizin devamlı yapmış olduğu namazlar. İnsanlar farz olarak algılamasın diye, farz olarak bilmesinler diye bunun farz olmadığını insanlara bildirmek için nadiren terk etmiş olduğu ama bunun dışında Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın devamlı yapmış olduğu, asla terk etmemiş olduğu ancak bir özürden dolayı ve hatta insanlara işte dediğim gibi Farz olmadığını bildirmek için terk etmiş oldu ama nadiren terk etmiş olduğu sünnetlerdir, gayr-ı müekked sünnetleri ise Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bazen yapmış olduğu, ara sıra yapmış olduğu, zaman zaman yapmış olduğu, bazen yapıp bazen terk etmiş olduğu sünnetlerdir. Biz inşallah bu farza bağlı olan sünnetlerin müekked kısmından inşallah başlayacağız. Yani bu farza bağlı olan, namazlarda müekked olan, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın devamlı yapmış olduğu namazlar nelerdir? Bunlardan inşallah bahsetmeye çalışacağız. Bu sünnetlere Müslümanlar, farza bağlı olup da müekked olan bu sünnetlere ratip sünnetler denilir. Ratip sünnetler. Ratip ne demek? Devamlı olan demek, yerleşmiş olan demek. Niye bu müvekked sünnetlere ratip sünnetler denmiş? Çünkü devamlı peygamber aleyhisselam devamlı yaptığı için sürekli yaptığı için artık peygamberin hayatına yerleşmiş olduğu için bu müekket namazlara ne denilir? Ratip namazlar denilir. Çünkü ratip yerleşmiş olan devamlı olan anlamına geliyor. Bundan dolayı işte Nebiy aleyhisselam daima bunu yaptığı için bundan dolayı bu namazlara ne denmiş? Ratip namazlar denmiş. Lakin tabi ki alimler bu ratip sünnetleri? Sadece farza bağlı olan sünnetler diye tarif ettiği için gayrimüekket olan sünnetleri de tabi bu ratip sünnetlere eklemişler. Ratip sünnetler denilince gayrimüekket olan sünnetleri de bu kavrama dahil etmişlerdir. Onu da ayrıca tabi söyleyeyim. Dedi ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın devamlı yapmış olduğu bir işlerdir bunlar. Bu bahsedeceğimiz namazlar. Bakın kendisine çok itibar etmiş olduğumuz İbn-i Kayyim'il bakın bu konulara alakalı ne diyor. Diyor ki kâne sallallahu aleyhi ve sellem yuhâfidu alâ aşre ki'atin Filhadari daima ne bir arası Rasulullah mı diyor? Seferi olmadığı zamanlar, seferi olmadığı zamanlar daima diyor, 10 rekata devam eder diyor, 10 rekahta daima muhafaza eder Yani on rekattan kasıt birazdan inşallah bahsedeceğimiz üzere müekket olan farza bağlı namazlar inşallah ondan birazdan bahsedeceğiz. Fehadi diyor işte bu müekket olan sünnetler bu on rekat lem yakun yada uhal filhadari abeden asla abedin yani Peygamber saselam. Seferi olmadığı zaman mukimken bu namazları terk etmez diye. O zaman peki nedir? Bu müekked olan, bu ratip sünnetler peygamberin devamlı yapmış olduğu bu sünnetler peki nelerdir? Şafiler ve Hanbelilere göre Müslümanlar, başka bir ifade de, cumhur ulemaya göre, alimlerin geneline göre bu peygamberin devamlı yaptığı, bazen terk ettiği sünnetler kaç rekattır? On rekattır. On rekattır. Bu da nedir? İki rekat sabah namazının farzından önce... Öğle namazının farzından önce iki rekat, öğle namazının farzından sonra iki rekat, akşam namazından sonra iki rekat ve yatsı namazından sonra iki rekat topladığımız zaman on alıyor. Bakın İbnül Omar ﷺ diyor ki: Hafiz Duminen nebi sallallahu aleyhi sallam aşağı rekat. Ben diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan bu namazlar hakkında on rekat ezberledim, on rekat ben Peygamber Sazelam'dan gördüm biliyorum diyor. Yani bu hadise dayanarak Şafiler ve Hanbeliler demiş ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın devamlı yaptığı ancak bir özürden dolayı terk etmiş olduğu, nadiren terk etmiş olduğu bu namazlar kaç rekattır? 10 rekattır demişler Şafiler ve Hanbeliler bu hadise dayanarak. Ancak Hanefi alimleri demişler ki 10 rekat değil 12 rekattır demişler Hanefiler 12 rekattır demişler. Aynen Şafi ve Hanbelilerin işte bu saymış olduğumuz şeklinde bunları sayıyorlar ve buna ek olarak bir de neye ekliyorlar? Öğle namazının farzından önce o kıllanın iki rekat sünnet dediler ya hani Şafiler ve Hanbeliler, ona bir iki rekat daha eklenip dört rekat kılmaktır diyorlar. Böylelikle ne oluyor? On iki oluyor. Öğle namazından önce dört rekat kılmak Hanefilere göre nedir? Müekkke sünnettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in daima yapmış olduğu sünnettir ama Şafi ve Hanbelilere göre öğle namazından önce dört rekat kılmak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bazen yaptığı bazen terk etmiş olduğu. E, namazlardır şâfîler ve hamdelerine göre. Şimdi burada hangi görüş daha doğrudur? Hanefilerin mi yoksa şâfî ve hamdelerin mi görüşü daha doğrudur? Yani bunu bir kenara koyalım. Gerçekten bu konu çok böyle tartışmalı. Gerçekten tercih de, yani insan zorlanıyor. Hanefilerin de çok güçlü delilleri var. Ancak bunu bakın bir kenara bırakalım. Şu hadislere kulak verelim Müslümanlar yani. Öğle namazından önce dört rekat kılmanın faziletine dair şu okuyacağım hadislere bakın kulak verin yani. Yani ister müvekked olsun gayrimüvekked olsun. Alemler tahta şunu olmuyorlar ama gerçekten bu dört rekatın öğle önce hani biz genelde iki rekat kılıyoruz ya hatta genelde değil hep iki rekat kılıyoruz. Biliyoruz çünkü yani cumhurba göre nedir müvekked olan iki rekattır diğer iki rekat dört rekat kılmak gayrimüvekkedir. Yani peygamber bazen yapmış bazen yapmışsa biz bazen de yapmıyoruz da zaten hep terk ediyoruz. Yani hem gayrimüvekked olduğunu da tabi kabul ediyoruz. Hani peygamber size bazen yapmış diyoruz bak ama biz o bazen de tabi yapmıyoruz maalesef. Her neyse bakın bunu bir kenara atalım ama bakın şu hadislere kulak verin beni. Gerçekten öyle iki değil de dört rekat kılmak çok faziletli Müslümanlar. Bakın Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki salla Her kim diyor bir gün bir gece içerisinde on iki rekat namaz kılarsa diyor. On iki rekat namaz kılarsa ancak bakın bu bir gün bir gece içerisinde yirmi dört saat içerisinde on iki rekat namaz Kılarsa derken bakın alemler bunu özellikle belirtiyorlar ki buradan kasıt bu işi devamlı yapanlar için geçerli. Şimdi mesela bunun faziletini peygamber sen bize anlatacak. Kim 12 rekat kılarsa ona şu şu vardıracak ama o şu şu diye peygamberin birazdan tarif edeceği o ecri alabilmek için ne yapmak gerekiyor? Bunu devamlı yapmak gerekiyor. Bakın devamlı yapmak gerekiyor çünkü... Başka bir rivayetten anlıyoruz ki bakın başka bir rivayette Peygamber Efendimiz buyurur ki "Men sabara ala thinta yashrata menes Her kim sünnet namazlardan 12 rekata devam ederse diyor. Yani roman demek ki burada birazdan bahsedecek olan ecir neyle alakalı bir ecir Müslümanlar Kimle devamlı yapan için geçerli bu. Devamlı yapan. Bak mensebe diyor başka bir devatte. Kim devam ederse bunu? Bunu bırakmasa yine başka bir devatte Müslüme geçen başka bir devatte. Peygamber sen diyor ki: "Memene abdi Müslimin yusalli lillahi kulle Her gün diyor bak, her gün Allah için 12 rekat kılan Müslüman yoktur ki diyor ayet yani hadis devam ediyor. O zaman demek ki burada kastedilen nedir? Bir gün kılan bir gün kılmayan için bak bu geçerli değil. Bazen kılan, bazen kılmayan için geçerli Ara sıra kılan için geçerli değil. Sürekli kılacak. Bunu sürekli bir virt haline getirecek. Tabi nadelen terk etmesi inşallah bu ecri elde etmesini konusunda bir zarar vermez. Veya da bir özürden dolayı terk etmesi bir zarar vermez. Peki 12 rekat kılanın peki ne var? Bakın Aleyhisselam buyuruyor ki her kim diyor işte bir gün günece içerisinde 12 rekat kılarsa Bu kılmış olduğu 12 rekat sebebiyle onun için diyor cennette bir ev binadır. Doğru. O evin dışı, içi de ne kadar nimetlerle dolu yani. O zaman bunlar için bir ev binadır. Sen bunu devamlı hale getirdikten sonra artık her kılmış olduğun 12 rekattan dolayı senin için cennette evler var oluyor. O evler artık senin olacak yani. Cennete girdiği zaman o evleri sen kullanabileceksin yani. Yani bu 12 rekattan işte kasıt yani öğle namazından önceki 4 rekat özellikle buna da giriyor yani. O Şafi ve Hanbeler'in saymış olduğu 10 rekata dahil olarak Öğle namazının 4 rekatı da giriyor. Tirimizde geçen rivayetten biz bunu da anlıyoruz. Bakın İbnü Habib diyor ki ben diyor Resulullah Sallallahu diyor bunu ne zaman işittim diyor işittiğimden de diyor ben bu 12 rekatı terk etmedim diyor kesinlikle. İşte bu 12 rekatın içinde ne de var? Öğle namazından önce kılınan 4 rekat da var. Bakın başka bir hadis inşallah size aktarayım. Diyor ki Aleyhissellem man hafaza ala arba'i ve arba'in Her <gülüyor> kim öğle namazına önce Dört rekat kılar ve öğlen namazından sonra da, farzından sonra da dört rekat kılarsa, bunu muhafaza ederse, bunu daima yaparsa ''Harramahullahu alennar'' <gülüyor> Allah ona ateşi haram kılar diyor. Bakın bu ecillere ulaşabilmek için, Allah bize ateşi haram kılması için ve cennetteki o evleri, evleri ele, elde edebilmemiz için buna riyat etmemiz gerekiyor. Bu okumuş olduğum hadisi Ahmet'te Ebu Davud tirimize geçen sahip bir hadistir. Abdullah İbn Saib radıyallahu anh, diyor ki Anna Rasulullah an Diyor ki peygamber s.a.v diyor öğlen namazından önce güneşin zevalinden sonra yani öğle namazı vakti girdikten sonra 4 rekat namaz kılardı diyor. Ama tabii Burada dört rekât namaz kılmaktan kastetine ulema ihtilaf etmişler, kimileri demiş ki bu öğle namazından önce kılan o dört rekâttır, kimileri demiş ki bu öğle namazının önce kılman dört rekâttan ayrı zeval vakti girdikten sonra yani öğle vakti girdikten sonra peygamberin ayrıca kıldığı bir dört rekâttır. O zaman biz buradan anlıyoruz ki peygamber sallallahu aleyhi ve önce öğle namazından önce öğle namazı girdikten sonra öğle namazına bağlı olmadan müstahil olarak bağımsız olarak kıldığı dört rekatlık bir namaz daha varmış. Ona sünnetuz zeval denir. Zeval sünneti yani öğle namazına bağlı bir sünnet değil. Kim âlemler işte buradan kasıt bunu bu söylüyor ama bazı alemler diyorlar ki buradan kasıt öğle namazına bağlı öğle namazının önce kılınan 4 rekattır diyor. Yani bu da ihtimaldir. Oysa ihtimal olduğu için bu hadisi aktarıyorum size. İşte Peygamber Efendimiz ne yapardı? Öğle namazından önce güneşin zevalinden sonra ne yapardı? 4 rekat kılardı ve kale şöyle demiştir diyor Peygamber. İnnaha bu saat bu zaman yani rekatın kılındığı vakit Saatun öyle bir vakittir ki diyor tufta hufiha abu sema semanın kapıları o vakitte açılır diyor. Demek ki o zaman ölen namazdan önce kılınan o dört rekatlık namazın kılındığı o zamanda ne yapılıyormuş? semanın kapıları açılıyor. İşte ben de ne yapıyorum feuhib bu en yaz adeli ifiha ben de o vakit içerisinde benim bir salih hamelimin Nedir? Semana doğru yükselmesini istiyorum ve bundan dolayı ben ne yapıyorum? Bu dört rekata riayet ediyorum demiştir aleyhisselatü vesselam. Bu hadiste nedir? Tirmiz'de geçen bir hadistir. O zaman demek ki Müslümanlar yani bu öğle namazının ilk dört rekatında inşallah yani dikkat edelim ki ta ki semanın kapılarının açılmış olduğu bir vakitte amellerimiz Allah yükselsin, Allah kabul etsin ve Allah'ın rahmetinin inmiş olduğu bir vakit. Bunu elde edilebilirim. İkincisi neydi? Allah'ın bize ateşi haram kılıyor. Üçüncüsü peki ne? Bizim için cennette bir ev bina diyor. Her kıldığımız ama bunu devamlı yaptığımız zaman. Ekulu kavli hada ve estagfirullah ani ve lekum ve lisairil mu'minna fastagfiruhu yaflun. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve na'udzubillahi min min a'malina men men yudlil illallah la ve şahdü en Muhammeden abduhu ve Değerli Müslümanlar, bu müekke sünnetleri Hanefilerin 12, Şafi ve Hanbelilerin 10, 10 demiş olduğu bu peygamberin devamlı yapmış olduğu bu sünnetleri terk edenlerin peki hükmüne. Bunlarda gevşeklik gösterenlerin hükmüne bakın. Bakın Hanefi alimlerinden tanınmış bir sima İbn Abidin Rahimahullah diyor ki bu müekke sünnetleri terk eden diyor. Nasıl yani ya komple ya hiç kılmıyor ve hatta genelde terk ediyor. Nadiren kılıyor ama genel hali hep terk etmek sünnetleri terk eden kimsenin sapıklıkla itham edilmeyi hak etmiştir ve kınanmayı hak etmiştir diyor. Bakın. Sapıklıkla itham edilmeyi hak etmiştir ve kınanmayı hak etmiştir diyor. Evet sünnettir. Doğrudur. Yani azabı aslen gerektirecek bir şey değildir ama bu Terk edildiği zaman böyle oldu. Çünkü Peygamber İslam sürekli bunu yapıyordu. Ama sen ise ya komple terk ediyorsun ya da genelde terk ediyorsun çok nadiren kılıyorsun. Bu kimse diyor sapıklıkla izah edilmeyi ve kınanmayı hak etmiştir. Yani Hanefi alemlerinden İbn-i diyor ki bu kimse diyor mekruh bir iş yapmaktan daha kötü bir iş yapmıştır. Yani mekruhtan da öte daha kötü bir iş yapmıştır diyor. Yine Hanefilerin bakın Telvih diye bir kitabı var. O kitapta müekked sünneti terk etmenin harama yakın bir günah olduğu geçiyor bakın. Harama yakın bir iştir diyor. Ancak ulemanın geneli hanbeler de bunun işine dair özürsüz bir şekilde bunları terk eden kimsenin mekruh bir iş işlemiş olduğunu söylerler. Ama özürlü bir şekilde tabi terk etmek zaten bir beyis yok. Hatta bakın Müslümanlar bazı alimlere göre her kim diyor bu sünnetleri bu müekked sünnetleri terk etmeye devam ederse ve de, genelde terk ederse bu kimse diyor günahkar olmuştur. Bu kimse diyor bu sebeple adaleti düşmüştür diyor. Adaleti sakıttır bunun. Onun artık şahitliği falan kabul edilmez. Fasık muamelesi yapılır ona. Yani bu kadar önemli bir mevzu bakın yani. Bazı alemler bunu söylemişlerdir. Çünkü neden dolayı gerçekten bir kimse devamlı terk ederse bu adam gerçekten başka günahlara da dalıyor demektir. Bu kimsenin dinde bir zayıflık var demektir. Dolayısıyla bunun adaleti nedir kabul edilmez demişlerdir. Ancak bakın Müslümanlar bütün bu söylemiş olduğumuz kimseler şeyler ne için geçerli? Seferi olmayan kimseler için geçerli. Seferi olan kimseye gelince... Bu müekket sünnetleri seferi kimse kılmasa bu söylemiş olduğumuz şeylere dahil olur mu? Hayır olmaz. Bakın şöylelikle. Hanefiler ve şafiler demişler ki ister müekket olan sünnetler olsun ki biz bundan bahsettik. İster gayri müekked olan sünnetler olsun. Daha onlardan bahsetmedik. Farzlara bağlı olan sünnetleri burada da eda etmek nedir? seferin de eda etmesi nedir? Müstahaptır demişler ama. Mükimken tabi bunları eda etmek nedir? Daha müstahaptır yani. Daha tekitli müstahaptır ama. Hanefiler ve şafiler diyor ki seferinin nedir? E, bu farzlara bağlı olan sünnetleri yapması ne yine müstahaptır ama seferi olmadığı zaman ise nedir? Daha müstahaptır demişlerdir. hambeller ise diyorlar ki sabah namazı ve vitir namazı hariç diyorlar. Sabah namazı ve vitir namazı hariç diyorlar. Kişi diyor ister kılabilir, ister kılmaz diyor. problem yok. Muhayyardır diyor. Yani sefer olan kimse farzdan önce ve farzdan sonra olan ister müekked olsun ister gayr-ı müekked olsun bu namazları kılmakta muhayyer. İster kılabilir, kılmasında bir sakınca yoktur, isterse kılmayabilir, problem yok diyor. Ama sabah namazı ve vitir namazı bundan hariç diyorlar. Lakin İbn Teymiye ve İbn Kayyim gibi kimi âlimler ki Allah alam doğru olan görüşte budur Müslümanlar. Sabah namazının sünneti ve vitir namazı hariç seferi olan kimse namaz kılmaz. Sefer olan kimse sadece farzı kılar. Onun dışında far, sefir yani o farzın önceki ve sonra o farza bağlı olan müekket ve gayr müekket olan sünnetleri kılmaz. Doğru olan görüşte Allah alem budur. İbnu Ömer radıyallahu anh yani Hazreti Ömer'in oğlu o meşhur sahabe İbnu Ömer radıyallahu anh, bakın bu görüşte Müslim'de geçen bir rivayete göre İbnu Ömer bakın öğle namazını iki rekat kıldıktan sonra namaz kılanları görüyor. Yani seferiler öğle namazını iki rekat olarak kılmışlar. Onları görünce İbnu Ömer radıyallahu diyor ki bak İbni Bukhari ve Müslim'de geçen bir rivayet diyor ki inni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fî seferi ala'r hatta Diyor ben Resulullah sallallahu aleyhi diyor, seferde birlikte olmuşum. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sefer yapmışım, onlar seferde birlikte oldum diyor. Ben diyor, hiç görmedim diyor Resulullah sallallahu iki rekattan fazla namaz kıldığını görmedim diyor. Ta ki Allah onun canını alıncaya kadar. Yine aynı şekilde diyor. وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمَزِلْ عَلَى اَرَكَتَيْنَ Yine ben Ebu Bekirle de yine aynı şekilde sefer etmişim diyor. Allah onun canını alıncaya kadar diyor iki rekattan fazla kıldığını görmedim. Yine Hazreti Ömerle de yine beraber oldum. Onun da iki rekat kıldığını görmedim. İki rekattan fazla kıldığını görmedim. Ölene kadar yine Osmanla birlikte oldum. Ona da diyor Allah onun canını alana kadar iki rekattan fazla kıldığını görmedim diyor. Allah diyor ki diyor la kadikeen lekum fi rasulillah usvetun hasene. Sizin için Resulullah'ta güzel bir örnek vardır. O zaman Resulullah Ebu Bekir, Ömer, Osman böyle yapmışlarsa o zaman biz de böyle yapmamız gerekir diyorlar. Ancak bakın bu Farza bağlı sünnetler için geçerli. Ama bunun dışındaki nafileler mesela kuşluk namazıdır. Gece namazıdır. Teravih namazıdır. Bunun gibi böyle farza bağlı olmayan namazlar ise diyorlar ki İbn-i Kayyım i̇bn Teymiye diyorlar ki bu namazlar kılınır. Yani bunların kılınması müstahap ancak kılınmaması doğru olan yani kılınması mekruh olan namazlar ise nedir? Farzlara bağlı olan namazlardır diyorlar. Peki Müslümanlar gayrimüvekket olan namazlar nedir? İnşallah bundan da bahsedeyim. Şafii ve Hanbellere göre gayr-i namazlardan bahsediyorum. Yani Nebi Aleyhisselatü Selam'ın bazen yaptığı, bazen yapmadığı ama tabi sürekli terk etmek değil yani. Peygamberin bazen yaptığı ama bazen yapmadığı, e, sünnetler nelerdir? Öğleden önce o kılınan iki rekata bir iki rekat daha ekleyip dört rekat kılmak. Hanefilerin o sünnet müekket demiş olduğu şeye ne diyorlar? Şafiler ve Hanbeliler o iki rekattan fazla olarak bir iki rekat daha ekleyip dört rekat kılmak diyorlar öğleden önce. Bu nedir? Sünneti i gayrimüekkedir. Başka? ''Öğleden sonra bir iki rekat daha ekleyip dört rekat kılmak.'' Hani az hadis okudum da her kim öğleden önce dört rekatı ve öğleden sonra dört rekatı muhafaza ederse Allah ona cehenneme haram kılar diyordu hadiste. İşte bunlarda Şafi ve diyor ki bu öğleden sonra kılınan iki rekat namaza bir iki rekat daha ekleyip dört rekat kılmak öğleden farzından sonra. Dört rekat kılmak bu nedir? Sünneti i Peygamber sen bunu bazen yapmıştır. Başka bir sünneti i olan ne var Şafi ve Hanbeler'e göre? İki namazından önce dört rekat kılmakla sünneti gayre gayrimüvekkedidir. Yine aynı şekilde akşamdan önce hafifçe iki rekat kılmak. Akşam namazını kılmadan önce hafifçe fazla uzatmadan iki rekat kılmak ve yassı namazından önce iki rekat kılmak da nedir? sünneti gayre gayrimüvekkedidir. Peygamberin bazen zaman zaman yapmış olduğu bir iştir diyorlar. Ancak bakın Hanbeliler buna şunu da katıyorlar. Diyorlar ki akşamın iki rekat sünnetinden sonra bir dört rekat daha kılmak da... Gayrimüekked sünnettir diyorlar. Hanbeliler. Yani akşam namazından sonra bir iki rekat namaz kılınıyor ya. O iki rekat namazdan sonra ona bir ek olarak dört rekat daha namaz kılmak. Yani toplam ne oluyor? Altı rekat oluyor. Bunu kılmak da Hanbelilere göre nedir Müslümanlar? Sünneti gayrimüekkededir. Peki Hanefiler ne diyorlar? Hanefiler ise bu on iki rekat demişlerdi zaten müekkede. Onlar diyorlar ki öğleden sonra kılınan iki rekata bir iki rekat daha ekleyip dört rekat kılmak öğleden sonra. Öğleden önce zaten müekked diyorlar. Öğlen sonra kılınan iki rekata bir iki rekata daha ekleyip dört rekat kılmak, ikinden önce dört rekat kılmak, yatsıdan önce dört rekat kılmak ve yatsıdan sonra dört rekat kılmak. Yatsıdan sonra biliyorsunuz iki rekat kılmak müekkeddi zaten onlara göre de. Ama bir iki ekleyip dört rekat daha kılmak nedir diyorlar? Sünneti gayrimüekkedir aynı şekilde namazından önce de dört rekat kılmak onlara göre. hanefilere göre sünneti gayrimüekkededir. Ve akşamın iki rekat sünnetinden sonra altı rekat daha kılmak. Yani akşamın sünnetini kılıyorsun, Ondan sonra bir de ona ek olarak altı rekat daha kılıyorsun. Buna evvabin namazı demişler. evvabin namazı. O altı rekat kılmayı da müstahap görürler. Yani bunları sünneti müvekkede olarak görürler. Peki neden dolayı yani bu sünnete gayrı müvekkede ve müvekkede olan sünnetleri öğrendikten sonra Peki bunun hikmeti yani niye allah Teala farz namazlardan önce kılınan ve farz namazlardan sonra kılınan sünnetleri meşru kılmış? Niye böyle bir şey dinimizde var? Neden dolayı? Bakın alemler bunun hikmetini şu şekilde açıklamışlar. Demişler ki farzdan önce böyle nafilelerin meşhur kılmasının sebebi şu. İnsan şimdi farz namaza girecek. Asıl namaz farz namaz. Ancak farz namaza girmeden önce şimdi dünya işleriyle meşhur olduğu için. Dolayısıyla kalbi huşudan uzak bir haldedir. Kalbi aklı başka yerlerde Çünkü dünya işleriyle meşhur oluyor. İşte o kişi öğle namazından önce mesela atıyorum. Yani farz namazından önce bir iki rekat bir namaz kılsın ki ne olsun? Kalbi ibadete alışsın, kalbi ibadete bir ünsiyet sağlasın ki bu şekilde farza daha huşulu bir şekilde, huşuya daha yakın bir şekilde girsin. Bundan dolayı işte farzlardan önce böyle sünnet namazları vardır demişler. Peki farzlardan sonra kılınan namazlar niye? Biz hatırlarsanız geçen hafta gitmemize ne demiştik? Nafileler dedik, farzlardan kalan eksiklikleri ne yapar? Giderir demiştik değil mi? Eğer farzlarda bir eksiklik varsa Allah diyecek ki meleklerine kulumun nafilelerine bakın. Varsa o farzın eksiklikleri o şekilde tamamlansın diyecek değil mi? İşte eğer mesela sen dedim farz namaz kıldın ama huşuya, huşuya dikkat etmedin, hupek huşulu kılmadın. Ve de bazı sünnetlerinde terk ettin. Ziyade zikirleri yapılacak olan duaları terk ettin. İşte onu cebretmek için, onu sarmak için yani. Demişler ki işte bundan dolayı o farzlardan sonra kılınan e, namazlar vardır demişlerdir. Böyle bir hikmette söylüyorlar inşallah bu farza bağlı olan, bu farza tabi olan sünnetle alakalı... Söyleyeceklerimiz daha var. Bunda inşallah diğer hutbede anlatmaya çalışırız inşallah. Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed, kama sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim, inneke hamidun mecid. Allahumme barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed, kama barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim, inneke hamidun mecid. Allahumme rabbana takabbal minna inneke entes semiul alim ve tub aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur <gülüyor> rahim. ربنا إنك سميع قريب مجيب الدعاء استجب دعاءنا يا مجيب الدعوات يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا تواب يا غفور نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا استجب دعاءنا يا مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اعفو عنا واغفر لنا وارحمنا وكفر عنا سيئاتنا يا رب العالمين ذنوبنا كثيرة يا رب العالمين نتوجه اليك اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالاخلاص وبالتقوى يا رب العالمين اللهم اخرج الرعب من قلوبنا ومن قلوب المجاهدين يا رب العالمين وادخل الرعب في قلوب الكافرين يا رب العالمين اللهم عليك بالكافرين المحاربين يا رب العالمين اللهم عليك باليهود Allahümme عليك bin Nasara, Allahümme alaikb bin Cüriye, Allahümme alaikb bin Şi'a, ya Rabbi ala min ve ağıvanîm, ya Rabbi ala min. Allahümme dâmirhüm t'dmîrân kabîra, ve lâghn hüm lâghnân kabîrân kabîra, ya Rabbi ala min. Allahümme ânsûl mücahidn, ya Rabbi ala min. Allahümme ayidhüm bî ya Rabbi ala Allahümme thb't aqdâm ve aqdâm ve ve ve ve ya Nakil Kur'an Kur Kur Kur ve Sünnetten, ve sünnetten Hayata. NakilKursusu.com nakil nakil, <gül>